Güzel örnek olmak, Murat Müslühan. Örnek olma ve örnek edinme hayatın en kaçınılmaz davranışlarındandır. Bu iki unsur insan oğlunun hayatını güzelleştiren önemli etkenlerdendir. Düşünüldüğünde örnek kavramının kişinin yaşam mücadelesi için yardımcı görevini üstlendiği görülecektir. Bundan dolayıdır ki Allah Subhanehu ve Teala Mekke'ye Kur'anı Hayat Kitabı olarak gönderirken, Sadece bunun da yetinmemiş, o kitabı hayatına geçirerek, ümmete örnek olacak peygamberler de göndermiştir. Veya eski kavimlere gönderilen peygamberleri örnek olarak göstermiştir. Andolsun, sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için, Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ahsap Suresi 21. Ayet İbrahim'de, ve onunla beraber bulunanlarda, sizin için güzel örnek vardır. Mümtehine Suresi 4. Ayet Örnek olma, bir şeyleri öğretmenin en güzel yoludur. Nasihatle, yazıyla öğretemediğimiz birçok noktayı, örnek olma yoluyla öğretebiliriz. Bu yolla, fark ettirmeden konuları karşı tarafın bilinçaltına yerleştiririz. Bunun için Peygamberin şu kıssası bir derstir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Asabıyla beraber bir gün tavaf için Kâbe'ye gider. Rasulullah orada asabına tıraş olmalarını ve kurbanlarını kesmelerini emreder. Fakat kimse de harekete geçmez. Resul sözünü bir daha tekrarlar. Buna rağmen asabın halinde hiçbir değişiklik olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben emrediyorum, sizse itaat etmiyorsunuz." buyurur. Ümmü Seleme radıyallahu anha bunun üzerine, "Ya Resulallah, siz kalkıp tıraş olur, kurbanınızı keserseniz, asabınız da bunu yapacaktır diye peygambere öneri de bulunur. Rasûlullah, Ümmü Seleme'nin tavsiyesine uyar. Bunun üzerine asap, peygamberin yaptığı gibi tıraş olur ve kurbanını keser. Okuduğunuz bu kıssadan sizin ve başkalarının alması gereken ders notuysa, yaşantımızla birilerine örnek olmaktayız ve bu örneklikle beraber birilerine bir şeyler öğretmekteyiz. Peygamberler kendilerine verilen güzel örnek olma görevini, kendi dönemlerinde en güzel şekilde yerine getirdiler. Onlar bu misyonu yerine getirince, en güzel nesil, örnek nesil yetişti. Bugün her tarafta İslam anlatılmasına rağmen, örnek nesil yetişmiyorsa bu, her yönüyle örnek olabilecek kişilerin olmayışından veya bunların azlığındandır. Peygamberler vefat edince, güzel örnek olma görevi alimlere kalmıştır. Onların da itikadi, ibadi ve ahlaki konularda her yönüyle insanlara örnek olmaları gerekir. Nitekim alimler peygamberlerin varisleridir. Bu mirasın parçalarından birisi de iyi örnek olabilmektir. İyi örnek olabilmek, bir alimin veya bir davetçinin veyahut da bir ilim talebesinin göstermesi gereken kaçınılmaz bir davranış şeklidir. Sıradan birinin yapmış olduğu bir davranış çok fazla önemsenmez. Ama Müslümanların önlerinde bulunan alim, komutan, emir, imam, davetçi gibi şahsiyetlerin davranışları ise böyle değildir. Buna, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem siretinden, selefimizin hayatından birçok örnek verebiliriz. Resulullah'ın önderlik vasfından kaynaklı olarak, insanlar onu taklit etmek için birbiriyle yarışıyorlardı. Ondan sonra gelip bu mirası devralan ilim ehli de, bu mirasın hakkını vermişlerdi. Peki ya bizler, yani ilim talep eden kişiler, bizim durumumuz ne halde? İşte tefekkür etmemiz gereken mesele budur. Alimin yapmış olduğu bir davranış, söyleyeceği bin sözden daha da etkilidir dersek, herhalde yanlış söylememiş oluruz. Ki selefin hayatına baktığımız zaman, sözlerindeki güzelliklerin davranışlarında da tezahür ettiğini, çok rahat bir şekilde görebiliriz. Sözü bir vadide, davranışı da başka bir vadide olan alimi kim örnek alır ki? Selefin bu örnekliği hakkıyla yerine getirip sözlerinde duranları olduklarını okumaktayız kitaplarda. Ve her okuduğumuzda hayretler içinde kalıp, böyle insanlar gerçekten var mıydı deriz ve şaşkınlığımızı gizleyemeyiz. İmam Ahmet bin Hanbel Rahmehullah, bu ender insanlardan biridir mutezilenin bir zehir gibi beyinlere aşıladığı, Kur'an mahluktur fitnesi baş gösterdiğinde, bu büyük imam, bir peygamber varisi olarak bu fitnenin karşısında durmuş, peygamberin mirasını devraldığından dolayı, onların çektiği sıkıntıları, sünnetullah gereği o da göğüslemişti. Bu imam işkence altındayken, öğrencisi kendisine gelip, Ey imam, tükendin artık, ruhsatı tercih et deyince, imam, dışarıdaki kalabalığı öğrencisine göstererek, herkesin elinde kağıt kalem, imamın ağzından çıkacak bir sözü veya imamın örnek teşkil edebilecek bir davranışını beklemektedir, der. İmam Şafi'nin rahimehullah halifelerinden olan Yusuf bin Yahya el-Büveyti, bu imamda aynı fitneye maruz kalmıştı. Kendisine, Kur'an'ın mahluk olduğunu söyle, aramızda kalsın denildiğinde, bu imam bir peygamber mirasçısı olarak şu cevabı vermişti. Bana yüz bin kişiye yakın bir halk uyumaktadır. Bunun manasını anlamazlar. Bu söz üzerine bir buçuk kilo ağırlığında demirlere vurarak Bağdat'a götürür. Bu olaya şahit olanlardan birisi diyor ki, Onu bir katarın üzerinde götürülürken gördüm. Boynunda demirden bir boyunduruk, ayaklarındaysa prangalar vardı. Boyundurukla prangada demirden bir zincirle birbirine bağlıydı bu şekilde götürülürken bir yandan da şöyle diyordu. Muhakkak ki Allah bütün mahlukatı kun, ol emriyle yaratmıştır. Eğer Allah'ın bu kelamı yani kun kelimesi mahluk olsaydı, sanki mahlukat bir mahlukla yaratılmış olurdu. Eğer bu durum mantığıma yatsaydı, onları tasdik ederdim. Ta ki gelecek insanlar, bu mevzu için bir kavmin demirler içerisinde öldüğünü bilip, gerçekleri anlasınlar. İbnü Mübarek diyor ki, bir gün mescitte oturuyorduk, Ebu Hanife'nin odasına bir yılan düştü. Ebu Hanife dışında odada bulunan herkes kaçtı. Ebu Hanife'nin ise hiçbir tepki göstermeden yılanı tutup attığını, sonra tekrar yerine oturduğunu gördüm. Şöyle bir düşünelim, eğer Ebu Hanife de diğerleri gibi yılanı görünce kaçsaydı, Ebu Hanife onlara vaaz verdiği ve onları eğittiği zaman onun sözlerine kulak asarlar mıydı? Veya Ebu Hanife, onları cihat ve cesaret kavramları üzerinde eğitmeye cüret edebilir miydi? Hatip el-Bağdadi hakkında zikredilen bir olaya göre, bir gün Alevilerden birkaçı, kucaklarında bir yığın dinarla onun odasına girdiler. Başlarındaki şahıs Hatibe, filanca kişi sana selam ediyor ve bazı ihtiyaçlarını harcaman için, sana bunları gönderdi, dedi. Hatip, öfkeyle yüzünü buruşturarak, benim bunlara ihtiyacım yok, dedi. Alevi, Sanki bunları azımsar gibisin diyerek kucağındaki dinarları hatibin seccadesinin üzerine boşalttı. Sonra da burada tam üç dinar var dedi. Hatip öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuş bir şekilde ayağa kalkarak seccadeyi çekti ve dinarları yere döktü. Sonra da arkasına dönüp mescitten çıktı. Hatipin bir dakika bile sürmeyen seccadeyi silkip dinarları yere atış hareketi, mescitte bulunan talebelerine izzeti, ve Allah'tan başkasına kulluk etmenin zilletini öğretmeye yetmişti. Bunu da, şöyle diyen bir talebesinin sözünden anlıyoruz. O anda, hatibin çıkışındaki izzeti ve yere oturmuş hasırların yarıklarından dinarları toplamaya çalışan Alevi'nin zilletini kesinlikle unutamam. Bunlar iyi örnekler. Bir de kötü örnekler var. Onlara ne demeli? Onlar da toplumda alim, şeyh, profesör, ilahiyatçı olarak biliniyorlar. Ancak onların örneklikleri kötü örneklik olarak vasfedilmeye daha layıktır. Çünkü bu insanlar söz ve fiilleriyle insanları ateşe davet etmektedirler. İyi örnek olmakla alakalı verilen örneklerden selefimizin bu konuya nedenle önem verdiğini anladık. İyi örnek olmanın önemini maddeler halinde sıralayacak olursak, kemal derecesine ulaşmış canlı bir örnek, akıl ve basiret sahibi her insanın beğenisini Takdirini hayretini ve sevgisini uyandırır. Seçkin faziletlerle bezenmiş iyi bir örnek karşısındaki kişilerde bu faziletlere ulaşmanın imkan dahilinde olduğu kanaatini uyandırır. Yani bunun imkansız bir şey olmadığını insanların anlamalarını sağlar. İnsanın istediği takdirde bu güzel sıfatlara bürünebileceğini gösterir. Şüphesiz halle örnek olmak laf sen örnek olmaktan daha etkilidir. İnsanların bir sözle muhatap olurken, o sözü anlama kapasiteleri birbirlerinden farklıdır. Fakat canlı bir örneği, mücerret gözle görme konusunda herkes müsabidir, eşittir. Davetçinin insanlara ulaştırmak istediği anlam ve kavramları bu şekilde, yani canlı örnek olarak ulaştırması, sözle ulaştırmasından daha kolay ve etkilidir. İmam Buhari sahihinde, İbni Ömer'den radiyallahu an. Şu hadisi naklediyor. Rasulullah altından bir yüzük edinmişti. Rasulullah'ın elinde altın yüzük gören her sahabede birer altın yüzük edindiler. Bunun üzerine Rasulullah, ben böyle bir altın yüzük edinmiştim. Fakat kesinlikle onu takmayacağım buyurarak yüzüğü çıkarmıştı. Bunu gören ashab da yüzüklerini çıkardılar. Peki ya ümmete yön veren âlimler ve ilim talebeleri? Bunların nasıl davranmaları gerekir? Dualarımızın sonu, âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.